Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve selamü ala rasulina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok muhterem kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Rabbim sağlıkta, sıhhat ve afiyette cümlemizi daim kılsın yarınımızı bugünümüzden daha hayırlı eylesin, ümmeti Muhammed'e gönüllerindeki güzellikleri bahşederek, lütuflarda ve ihsanlarda bulunsun Yüce Rabbim diye dua ederek, bir cuma gecesi sohbetine, yeni bir sohbete başlamak istiyorum. Her zamanki gibi sohbetimin başında yine Rabbime hamd ediyorum. O bizim Allah'ımız olduğu için, bizi yoktan var ettiğinden, ve de yüce zatına kul, sevgilisine, Habibine ümmet eylediği için hamd ve senaların en güzelini, en alasını en yücesini Rabbime arz ediyorum. Ve de vahşettiği bütün nimetlere, özellikle İslam ve iman nimetine hesapsız şükürlerle şükrediyorum. Rabbim maddi ve manevi nimetlerimizi artırsın, bizlere de o nimetlere şükretme duygusunu lütfetsin diye tekrar ilticada bulunuyorum. Kainatın Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Hazretlerine de sayısız salat ve selam arz ediyorum sizin adınıza, kendi adıma. Rabbim kabul buyurup Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'deki ravzasında, istirahatgahında haberdar eylesin diye iltica ediyorum. Ve de tekrar geceniz, cumamız şimdiden mübarek olsun, hayırlı olsun diye Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, bugün 5 Mart arefesinde olmamız münasebetiyle size babacığım rahmetullahi aleyhin hayatından bazı kesitler, bazı hatıralar aktaracağım, arz edeceğim. Onu tanımış olmak, onu sevmek umarım ki hepimiz için, sevenleri için ahiret azığı olur. Çünkü gerçekten güzel bir insandı, mübarek bir insandı. Hiç görüldüğü gibi, göründüğü gibi değil, derunu farklı bir hoca efendiydi. Konyalıların Türkiye'nin Tahir hocası, görünürde irşadını kürsülerde devam ettiren ama hakikaten gönüllere de nüfuz eden, Bugün hala sevgisiyle dipdiri, capcanlı, ayakta olan bir büyük kişiydi. Ben şimdi baba oğul münasebetinden, halinden soyutlanarak şöyle, onu aynı zamanda bir mana büyüğü olarak, bir hak dostu olarak, bir Allah eri olarak sizlere aktarmaya çalışacağım. O gerçekten öyle bir insandı. Tabi, onun neslinden gelmekle, onun evladı olmakla iftihar ediyorum. Benim için inanın böyle bütün rütbelerin üstündedir Tahir Hoca'nın oğlu denilmesi. Hakikaten öyle, farklı. Yeter ki Rabbim layık kılsın. Yeter ki onların yolunda olma azmiyle yaşayalım ve onlara layık olmayı becerebilelim. Şunu bütün samimiyetimle itiraf ediyorum değerli kardeşlerim onların açtığı boşluğu doldurmak asla mümkün değildir. Ne maddi yönüyle, yani o kürsüdeki haliyle, konuşmasıyla, ama hele hele onun gönül yönüyle, manasıyla, onun ruh yapısıyla onu asla temsil etmek ve onun bıraktığı yeri doldurmak mümkün değil. Bunu itiraf ediyorum ve bunun farkındayım. Ama iftihar ettiğim yön, Yolunda olmaya çalışıyorum, yolundan gitmeye gayret ediyorum. Şu aciz, şu zavallı halimle muhalefet edenlerden olmamaya çalışıyorum. Ya bir de muhalefet edenlerden, ters düşenlerden olsaydık halimiz nice olurdu. Rabbim bizleri onlara layık kılsın diye dua ediyorum. Onların yolundan ayırmasın yüce Allah'ım ve de bizleri onlara liyakat kesmederek cennette onlarla beraber olmayı bütün sevenler olarak hepimize nasip etsin inşallah diye iltica ediyor. Zamanımızın el verdiği kadarıyla değerli kardeşlerim, işte sohbetimiz belirli bir süre. Ama bugün size hem onun hayatından bazı kesitler, hem de onunla ilgili bazı hatıratı tekrar anlatacağım ki, umarım ki ruhi yakınlığa vesile olsun. Ruhi yakınlığa vesile olsun. Peşine şunu ifade edeyim. Babacığım rahmetullah aleyh, gönül alemindeki genişliği ve güzelliği, inanın böyle bütün varlığıyla bizden bile kıskanır, sakınır, ifşa etmezdi. Farklı bir insandı. Çünkü onun hayran olduğu ki evvelki hafta bahsetmiştim kendisinden, onun hayran olduğu ve hayatımda gördüğüm en büyük insan dediği üstadı, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, keramatını ve kemalatını bütün varlığıyla gizleyen bir insandı. Ondan aldığı terbiye ile, ondan gördüğü hal ile, babacığım rahmetullah aleyhde, yani böyle sıradan bir hoca gibi yaşamayı tercih eder, inanın biz buna çok muttali olmuşuzdur, kalplerimizden geçenlere Allah'ın izniyle muhtali olduğu halde hiç renk vermez bizi halimizle idare ederdi. Ama bazen önemli zamanlarda da küçük işaretlerle bunu bütün samimiyetimle söylüyorum yarın mahşerde göreceksiniz söyleyi verirdi de bazı şeyleri. Söyleyi verirdi de. Şimdi ben onun bazı hatıratını siz değerli kardeş kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Efendim Babacığım Rahmetullah Aleyh aslında 1925 yılında bazı, bazı küçük işaretler 24 de olabilir diyor ama kuvvetli ihtimal 1900. Çünkü nüfus cüzdanına 1926 olarak yazılmış. Kendisi bize 1925 diyordu. O dönemlerde biliyorsunuz genelde çocuklar geç yazdırılıyorlar filan. Ee, nüfus cüzdanında 1926 Ekim olarak yazılı ama... Kendi öyle diyordu, bir sonbahar mevsiminde pekmezler filan kaynatılırken dünyaya gelmişim diye öyle söylerdi. Bağlar bozuluyor, işte efendim pekmezler kaynatılıyor, çubuklar toplanıyor filan. Öyle bir zamanda dünyaya gelmişim derdi ama 1925 yılında olduğunu söylerdi rahmetullahi aleyh. Yani doğumundan farklı bir yavru olarak, farklı bir kişi olarak gelmiş. Babamın halası o gün... Doğumuna şehadet eder. Ben de bunu halalarımdan işitmiştim. O gün fevkalade Konya civarında görülmeyen büyük bir kuş evimizin o zaman bağ evimiz vardır. Konya'nın kenar semtlerinden Uluğırmak taraflarında bir yerde. Efendim bağımızın o bağ evinin bahçesine gelir ve babacığım dünyaya gelinceye kadar sabaha kadar öyle bahçede bekler. Evden görenler onun haline hiç müdahale etmezler. Bunu sonra babacığım dünyaya geldikten sonra kendiliğinden uçar gider. Ondan sonra o kuşu artık o civarda bir daha görenler yoktur. Nedir? Ne değildir? Nasıl bir müjdedir? Neyi getirmiştir? Allahu alem. Tabii takdir edersiniz ki Türkiye yeni e, istiklal harbinden savaştan çıkmış, bütün evlerde bir yokluk var, bir fakirlik var. Bunu babacığım bize sık sık anlatırdı. Babamların evinde de öyle. Maddi imkanlar zayıf. Efendim kazançları sınırlı, belirli. Bu uzun süre böyle devam eder. Uzun süre böyle devam eder. 2 ayrı ilkokulda, biraz Ulurmak İlkokulu'nda, bir diğerini de Necati Bey diye Konya'mızda, Konya'nın dışından beni izleyen kardeşlerim için söylüyorum. Biraz da halasının yanında kalarak orada efendim ilkokuluna devam eder. İlk okul yıllarını babacığım e, anlatırdı. Mahallede diyor arkadaşlarımız var. Tabii onlarla oyun oynarlar, onlarla şakalaşırlar. Ben diyor yetişişimden böyle güçlü bir yapıya sahiptim, bileğimden tutan olmazdı. Arkadaşlarımın hiçbiri cesaret edemezlerdi. Sonra hakikaten ömrü boyu bu vakarını muhafaza etti. Yakinen bilenler çok iyi tanırlar kendisini. Çocukluğunda bile öyleymiş. Mesela bir oyun oynanacak, muhakkak galip gelmek ister. Mağlubiyeti asla içine sindirmez. Veya o gün yapılan, yapılabilen en iyi şeyi oyunlarda bile olsa en güzelini yapmaya çalışır. Hayatı boyu zaten biz kendisini öyle gördük. Disiplinli, titiz, tertipli. Dağınıklığı hiç sevmez. Dağınıklığı hiç sevmez ve derhal müdahale eder. Hatta e, bazen kalkar. Kendisi düzeltir bazı şeyleri, ortada olan bazı şeyleri. Şunları bir kaldırın bakayım çocuklar gözümün önünden. Görmeyeyim böyle dağınık istemiyorum falan diye bize mesela bir misafirden sonra hemen ev yeniden düzeltilir, tanzim olunur. Efendim işte minderlerimiz, yastıklarımız her neyse güzelce ev yeniden düzenlenir. Mesela yarım saat sonra, bir saat sonra bir misafir gelecek olsa ev yeni gelen bir misafire pırıl pırıl hazırlanmış halde olur. Dağınıklığı hiç sevmezdi mübarek. Allah cennetteki makamını Ali eylesin inşallahurrahman. İlkokul bittikten sonra o zamanlar erkek ortaokulu deniliyormuş. Sonradan adı karma ortaokulu olmuş. Konya'da meşhur bir ortaokul ortaokula girer. Tabii dedim ya maddi imkansızlıkların olduğu bir dönemdeyiz o dönemde. Evin Ev ekonomisi diyebiliriz katkıda bulunmak için Kapı Camii civarında mübarek bir zat vardır. Dükkanını ben hala biliyorum. Onun torunları aynı dükkanda tahmin ediyorum iş yapıyorlar. Kunduracıdır e, o zat. Zaten e, babacığım rahmetullahi haleyh askere giderken de mesleği hanesine kunduracı diye yazdırmış. Öyle yazdırmış. Çünkü o Mustafa Efendi'nin Konya'daki adıyla o lakabıyla Endazenin Mustafa Efendi deniliyormuş kendisine. Onun yanında hizmete girer. Oradan birkaç kuruş elde etmiş olmak için. Çıraklık diyelim, bir kunduracı çıraklığı diyelim. Daha ortaokul talebesi çünkü. Derslerinde çok başarılı, çok muvaffak, çok zeki inşallah o konuya. Hafızlığına çalışırken ki hatıratı arasında tekrar geleceğim. Zaten bazı kardeşlerim biliyorlar. Hala o hatırata sahip olan, hatırlayan büyüklerimiz var, hocalarımız var. Orada bir şeyler birkaç kuruş kazanayım diye efendim kendisine böyle bir telkin de bulunan falan yok. Kendisine böyle bir şey isteyen falan yok. Arzu kendi arzusuyla yapıyor bunu. Mustafa Efendi'nin yanına hizmete girer ama o Mustafa Efendi mübarek bir insandır, güzel bir insandır. Aynı zamanda babamın ilk Kur'an-ı Kerim hocasıdır. O yıllarda Kur'an-ı Kerim'i de öğrenir, okumayı öğrenir babacığım. Ahmetullah aleyh. Orada e, Bakar ki Mustafa Efendi istidatlı bir delikanlı. Onunla meşgul olur. Tabii Kapı Camiine sonradan kendi adıyla özdeşleşecek olan Kapı Camiine namazlara devam ediyor. Bir gün ortaokul 3. sınıflarının başlarında falan böyle Kapı Camiinde kendinin özel ders hocası olan Hacı İsa Ruhi Bolay Hocafendi Hazretlerini kürsüde dinler. Çok hoşuna gider. İsa Hoca Efendi Hocafendi Hazretleri sakin, halim, selim, mübarek bir insandır. Mesela Hacı Veysade Üstadımızdan, Hacı Veysade Mustafa Kurucu Hocamızdan da ders almış. Ama Hocaefendimiz Celallı. Babamın hocası İsa Ruhi Bolay Hocaefendi Hazretleri ise böyle fotoğrafından da belli görüyoruz biz. Biz Ben şahsen tanıma imkanını hiç bulamadım. 50'li yıllarda bizim efendim doğmamızdan evvel vefat etmiş. 53-54'lerde Allah-u Alem. Fakat Halim Selim bir insan belli böyle. Bakıyorsunuz yüzüne nur gibi bir insan. Nur yumağı bir insan. Kapı de onu dinleyince öyle derdi. İçinden geçirmiş. Ben de hoca olayım inşallah filan demiş. Ben de ilme çalışayım. Sonra diyor, meğer benim hocam Kur'an hocam Mustafa Efendi'nin dostuymuş. Vaazdan sonra ben diyor dükkana gittim. Biraz sonra Hacı İsa Ruhi Bolay Hoca Efendi Hazretleri tevafuk olacak ya, bizim dükkanımıza geldi diyor. Gelince hocam Kur'an hocam beni diyor, Hocama takdim etti, İsa Hocama, İsa Ruhi Bolay Hocama takdim etti. Hocam e, elinizi öpsün, Tahir evladımız istidatlı bir delikanlı, ilme merakı okumaya merakı var, zeki de bir delikanlı, e, istifade etsin, elinizi öpsün, feyiz ve bereket alsın. Ben diyor hocamın elini öptüm, benim başımı sıvazladı. Evladım madem ki ilme okumaya meraklısın, sen gel ben sana gerçek ilim öğreteyim dedi diyor. Öyle kaldı. Aradan birkaç günler geçti, belirli bir zaman geçti diyor. Hocam bu sözü unutmadı, Kur'an hocası Mustafa Efendi. Bir arkadaşımızla beraber beni aldı, İsa Ruhi Bolay Hoca Efendi Hazretlerinin evine götürdü. Yıl 1942-43. Babacığımın ortaokul 3. sınıfta talebi olduğu yıllar. 42 olabilir, evet 1942 olması daha uygun. Çünkü 46'da 4 yıl tahsilden sonra askere gidiyor. Gittik diyor ama Hoca Efendi dedi ki diyor Mustafa Efendi hocama, Mustafa Efendi kardeşim biz talebelerimizle hayli mesafe katettik. Bu halakayı bitireyim ben, bu ders halakasından sonra bu evlatlarımızı da yeni alalım. Çünkü biz derslerde bir hayli mesafe katettik, çok ilerledik dedi. Olmaz bu yavrular şimdi zorlanırlar. Onlarla beraber dersleri takip edemezler. Dedi diyor. Bunu bana o gün beraber ders halakasına gittikleri arkadaşı anlatmıştı. Aynen ondan dinledim. Beraber gittik diyor. Mustafa Efendi, Hoca Efendi ısrar etti. Hocam ben Tahir'e güveniyorum. Bu delikanlı için bir şey diyemeyeceğim ama o da dükkanda çalışan çıraklardan bir tanesi. Ama Tahir Allah'ın izniyle bu mesafeyi kapatır. Siz isterseniz şöyle bir kendisini bir alın, bir ay bir devam etsin, olmayacak olursa biz yine sizin dediğinizi tutalım dedi diyor. Peki dedi diyor Hoca Efendi, Hoca Efendi'nin, Mustafa Efendi'nin ısrarıyla babacığımı ders halakasına alır. Aradan diyor, bir, bir buçuk ay kadar geçti, Mustafa Efendi hocamızla biz diyor İsa hocamızı tekrar ziyarete gittik. Artık babam o dükkanda çalışmayı bırakıyor, Hoca Efendi'nin ders halakasına devam ediyor ama bir yandan da ortaokul üçüncü sınıfa devam ediyor Derslerde filan bugün hala sağ olan Nuri Yılmazgil abimiz, Allah afiyete daim etsin inşallah. O zaman genç bir yeni üniversite mezunu, babamların fizik, filan, fizik kimya derslerine girermiş. O bizzat anlatmıştı ben kendisinden dinledim. Tahir diyor arka tarafa çekilir, Arapça çalışır, Kur'an çalışır. Bilhassa Arapçaya çalışır. Arkadaşları da şikayet ederlermiş. Hocam Tahir arkaya çekildi sizin dersinizle ilgilenmiyor. Arapça çalışıyor diye. Ben diyor onun halini bilirim. İmtihanlarda bakıyorum. Muvaffak. Benim dersime de çalışıyor. Ama diyor onun ilme ihtiyacını duyduğum için siz Tahir'i kendi haline bırakın çocuklar. Biz onunla anlaşıyoruz. Derdim diyor. Ee, Allah afiyet versin. Hocası bana böylece anlatmıştı. Fakat bakıyor babacığım rahmetullah aleyh. Bu iş olmayacak böyle diyor. Ortaokulu 3. sınıftan terk ediyor. Derslere devam ediyor. Aradan 1-1,5 bir, bir ay geçti diyor o arkadaşı. Biz gittik Hoca Efendi Hazretleri'ni yine ziyaret ettik. Hocam sordu diyor Mustafa Hocam. Tahir'in durumu nasıl hocam dedi diyor. Öbürlerini geldi de geçti de Mustafa Efendi maşallah maşallah dedi diyor. Kendini veriyor derslere. Hakikaten çok zeki bir yapısı vardı. bir Muhteşem bir hafızası vardı. Biraz sonra inşallah söyleyeceğim değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak lütfediyor Hoca Efendi ile dersleri devam ediyor. Yaz gelmiş sonra Hoca Efendi Hazretleri kışın Kapı Camii'ne yakın bir yerde bir evde Şems, Şems Tebrizi Hazretleri var. Konyalılar bilirler tabii. Hemen oraya yakın bir evleri var. Orada ders e, takip ederler. Yazında Meram, eski Meram yolunda bağları vardır. Biraz böyle sayfaya bağ evine giderler. Oraya gidileceği zaman sıkıntılar olur. Biliyorsunuz yani işte artık söylüyoruz rahatlıkla söyleyebiliyoruz. O günün dünyasında Arapça okutmak zor, Kur'an okutmak zor, şer'i ilimler zor zor zor. Hoca Efendi Hazretleri biraz da böyle halim selim olduğu için çekiniyor tabii, diğer talebelerin derslerini tatil ediyor. Diyor ki, Tahir evladım sen arkadaşlarını bırak, sen tek başına bana geleceksin, ben sana ilim öğretmeye devam edeceğim. Babacığım ondan sonra kendi hocasına, Özel derslerde yapayalnız gidiyor. Ama dediğim gibi bir yandan revukalade maddi imkansızlıklar var. Bunları sofrada bazen ben sizinle paylaştım ama tekrarında bugün madem onun hatıratını yad ediyoruz. Tekrar etmekte fayda var. Günlerce diyor evde yenilen sabahleyin işte e, zeytinyağlı bulgur pilavı akşamleyin zeytinyağlı bulgur pilavı başka hiçbir şey yok yenilen diyor. Hiçbir şey yok. Öyle peynir, zeytin filan falan. Tesadüfen birini bulursak ikincisi sofrada asla olmaz da diyor. Hatta o günlerde şimdiki gençlerden beni dinleyenler varsa düşünsünler. Efendim e, ibret alsınlar onlar için hoş bir hatıran. Evde ekmek yapılır fırında veya tandırda evine göre. Çarşıdan eğer ekmek alınırsa babacığım öyle diyor. Çocukluğumuzda biz ev ekmeğini ekmek olarak alır çarşı ekmeğini de yani şimdiki gibi çarşılardan satılan ekmeği de fırınların yaptığı ekmeği de ona katık olarak yanında yerdik diyor. Yani ekmek bir bir yerde pasta yerinde o günün dünyasında. Ee, çarşı ekmeğini ev ekmeğine katık yapardık diyor. Çünkü yok başka yenilecek bir şey. Ve o kadar da maddi imkansızlıklar var. Türkiye savaştan çıkmış, erkekler kırılmış. Efendim yani işte devletin hali belli, milletin hali belli, bir de o kırklı yılların insanların üzerine gelen zulmünü düşününüz. Yokluklar var, öyle diyor, yok. İşte böyle. Cenab-ı Hak lütfetti diyor, büyüklerimden biri bana bir bisiklet aldı diyor. Hocaya gidip geliyorum diye diyor. Öyle diye anlatırdı, latife ederdi, bazen güler bazen ağlardı bunları anlatırken. Bisikletimin iç lastiğinde diyor, semadaki, aynen onun tabiri, semadaki yıldızlara dedince yama var. Yaz günü tabii diyor, ben hocamın bağına giderim. Giderken ben bisiklete biner giderim, oraya varırım bakarım. Tabii kendisi ta tamir ediyor. Bakarım yamalardan birkaç tanesi açılmış, bisikletin lastikleri inmiş. Giderken ben ona binerim, gelirken bisiklet bana biner. Böyle ömür geçti diye anlatırdı. Bazen dediğim gibi gülerek, bazen ağlayarak. Değerli kardeşlerim, Öyle yokluk günleri ama Hoca Efendi Hazretleri'ne ders de, derslere devam ediyor. Tabii bu arada derslere başlayınca fevkalade hayatında değişiklikler oluyor. O günlerde Mahmud Sami Ramazanoğlu Üstad Hazretleri'nin Konya halifesi olan Mustafa Doğanay amcamız vardı. Ben kısmen hatırlıyorum ama mübarek bir insan, büyük bir insandır. Yetişmiş bir insan. Babacığımın dilinden duydum ben bunu. Keşfi ve kerameti olan bir insan. Bir iznillah Allah'ın izniyle kalpten geçenleri filan bilen bir insan. Mübarek bir insan. Gidiyor ondan tarikat dersi alıyor. Yani Sami Efendimiz Hazretleri'nin Konya'daki ders vekilidir. Sami Efendimiz Hazretleri'ne intisap etmiş oluyor. Diğer yandan hemen Konya'mızın o günlerinin meşhur... Efendim bulgur tekkesi var, orada bir mescit var. Çimilli Hakkı Efendi Hoca Efendi Hazretleri var. Konya'mızın o eski meşhur hafızlarını yetiştiren değerli bir insan, disiplinli, otoriter, mübarek bir insan. Allah cümlesine rahmet etsin inşallah. Onda da hafızlığa başlıyor. Fakat dersler ilerleyince bir yandan da askerlik yaklaşmış, askerlik günleri gelmiş, böyle üç seneye yakın. Evladım diyor, benim şubede tanıdığım bir arkadaşım var. Onunla görüşeceğim, senin askerliğini tehecil ettireceğim. Bu bir. İkincisi de diyor, sen hafızlığı biraz daha ileriye bırak. Acele edelim, ben yaşlandım. Ne olacağım belli olmaz. Senin ben icazet aldığını, şu dersleri bitirdiğini görmek istiyorum. Hocasının özel ricası ile hem hafızlığı bırakır, babacığım rahmetullahi, aleyh, hem de askerlik tehecil 4 yıl devam eden 42'den 46'ya kadar 4 yıl devam eden talebelik hayatının sonunda yani o işte artık e, bütün okunacak dersler Arapça, sarf, nahi, diğer alet dersleri, mantık, eski medreselerde okunan dersler hepsi okunulur ve babacığım rahmetullah aleyh icazet alma safhasına kadar gelir. Ve o günün meşhur ulemasından o günlerde tanınmış olan insan Mehmet Vehbi'nin e, Hazretlerinin dualarıyla, öyle diyeyim ben, dualarıyla meşhur bir feyz efendi varmış, Konya'da Hattat, efendim ona da bir icazet yazdırılır, hoca efendi rica eder. Bu benim son talebem, bu benim gözümün nuru, benden sonra benim ismimi devam ettirecek. işte Hattat çok ihtiyarlamış, hoca efendi İsa hocamıza, ben artık yazamıyorum falan dediyse de hayır demiş, kendi elinle yazacaksın. Babacığıma o eski, Medreselerdeki verilen icazetlerden yazdırmış. Efendim hat e, icazet duası da yapılıyor. Artık ders bitince babacığım rahmetullah aleyh İzmir'e, Foça'ya askerliğe gidiyor. Orada orada İzmir'de, İzmir Foça'da deniz kenarında e, şubede yazıcı olarak askerlik görevine başlıyor. Ama bu dönemde doğrusu babam tiz bir derviş. Kendisi anlatırdı böyle, latife olarak anlatırdı. Yaman bir derviştim diyor. Geceleri sabahlara kadar tarikat arkadaşlarıyla oturur sohbet ederiz. Gençler, bazı şeyler anlatır ki anlatırdı ki babacığım benim aklım hala anlamakta zorlanıyor. Mesela onlardan biri bazılarını anlatmam imkan imkanı yok. Kimi insanlar gülebilirler çünkü. Ama mesela diyor akşamleyin yasıdan sonra toplanırdık. Mümkün olduğu kadar ışığı gaz lambası kısardık diyor. 50'li yılların ilk dönemleri bunlar. Askerden geldikten sonra olan hatırat bunlar. İyice diyor, içeride loş bir şey olur. Birisi, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmain der. Ondan sonra diyor, bütün oda ahalisi sükut eder ve rabıtaya başlanır. Ne zamana kadar? Sabah ezanları Allahu Ekber denilinceye kadar. Bir kelime bir şey konuşulmaz. Sabaha kadar herkes iki dizinin üzerinde orada. Şimdi siz bunu neyle anlat anlatacaksınız? Neyle ifade edeceksiniz? Yani o hali yaşamayan veya o halden anlamayan bir insana bunu nasıl anlatacaksınız? Sabah ezanları başladı mı diyor. Birisi içimizden biri ben veya bir kardeşim o gün yaşlı olan kim varsa veya Mustafa Efendi amcamız varsa o El Fatiha Fatiha'ları okur. Camiye, cemaate giderdik diyor. Yani böyle enteresan. Giyimine, kuşamına fevkalade dikkat eder. Titiz bir insan ama diyor takvaya manidir diye çift taraflı, iki yönlü pantolon yani böyle tek taraflı pantolon giymezdim. Şalvar diyebiliriz, şalvar giyerdim diyor. Bolca bir şalvar. Ondan sonra mesela normal ayakkabı giymem diyor. Yemeni deniliyor ona. Veya işte e, Anadolu'daki insanların giydikleri hiç şekli olmayan sade bir ayakkabı Yemen'i giyerdim diyor. Bu, bu yakalı gömleklerden giymezdim. O zamanlar yakalı gömleğin adı Frank gömleği Avrupa'dan gelmiş. O adet yakasız gömlek giyerdim. Hatta işte babacığım rahmetullah aleyh okulu bırakıp da derslere gidince etrafındaki herkes hemen hemen muhalefet etmiş. Bir amcam vardı diyor. Bana çok muhalefet ederdi. Oğlum, evladım, ölümü yıkayacaksın, neyle para kazanacaksın? Artık bunlar, bu meslekler muattal oldu, geçersiz hale geldi. Ne yapacaksın? Çalış, oku, işte şöyle ol, böyle ol filan falan. Tabi babacığım onlara hiç aldırış etmiyor. Hiç aldırış etmiyor, hiç itibar etmiyor. Bazen diyor bize gelir misafirliğe diyor. Orada kapının önünde benim e, ayakkabılarım var. O fulen hocanın da kunduralarına bak. Falan diye diyor, benimle alay ederdi diyor. Yani böyle bütün sülalenin tepkilerine rağmen, aksül amellerine karşı, rızasız hallerine karşı değerli kardeşlerim, ilme devam edilmiş, icazet alınmış. Tabii şuna bakınız, daha babacığım bir yıl sonra gitmiş, işte 21 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında bir delikanlı askerlik döneminde. Sabahlara kadar diyor tarikat sohbetleri yapardık, tasavvufi sohbetler yapardık diyor. Hemen Foça'da kendine bir cemaat bulmuş. Camide konuşma yapıyor. Sonra diyor vapura biner İzmir'e gelirdik. İzmir'de diyor sabahtan akşama kadar alışveriş yaparız. Akşamleyin e, İzmir'de kalırız, ertesi gün Foça'ya döneriz diyor. Hemen İzmir'in Hisar Camii'ne, Başdurak Camii'ne, Alsancak Camii'ne oraya buraya gitmeye başlıyor ve orada dostlar ediniyor. Oradaki güzel insanlar etrafında alaka oluyorlar. Onlarla sohbet ederler. Yani o, o hala o dostluklar devam eder. Kaldı ki güçlü bir akrabalık bağı. Efendim, en büyük eniştem benim İzmir'dedir. En büyük avlam da İzmir'dedir. İşte o gün başlayan dostluklardan sonra öyle akrabalıklar olmuş, dostluklar olmuş. Hakikaten birbirlerini çok seven insanlar İzmir'de meydana gelmiş. Efendim Sami Efendim Hazretleri, ee, İzmir'deki ihvanıyla bir olunmuş beraber olunmuş sabahlara kadar devam eden sohbetler güzel güzel efendim e, kardeşlikler cennette bile yad edilecek hatıralar yani askerliği döneminde de böyle dediğim gibi daha gepe gencecik bir insan ama kendini tasavvufa vermiş tarikata adamış ve de hakikate vermiş öbür yandan dediğim gibi camilerde dersler sohbetler şunlar bunlar Efendim askerlik dönemi öyle geçer. Askerlikten döndükten sonra 1950 yılında 3 yıla yakın e, 36 ay askerliği var rahmetullahi aleyhin. Hep orada Foça'da kalmış ve de hep ilimle, irfanla, irşatla orada da meşgul olmuş. Etrafındaki insanlar sevmişler. Mesela bazı komutanları vardı onları rahmetle, hayırla yad ederdi. Çünkü komutanlar o zaman çekerler, nasihat ederlermiş. Güzel güzel nasihatler ederler. Hatta diyor hiç unutmuyorum bir komutanımız vardı diyor bir gün... Ellerimizi hani askerde adettir ya tırnaklarımızı filan kontrol ediyorlar. Beni gördü diyor elimi ayaklarımı. Evladım sen namaz kılıyor musun dedi bana diyor. Evet komutanım kılıyorum dedim. Aferin evladım. Aferin evladım. Bunu mesela böyle çok tatlı bir şekilde anlatırdı. Komutanı derhal ayağındaki temizlikten filan halinden anlıyor. Ve de sen namaz kılıyor musun diye soruyor. Evet Duyunca takdir ediyor, tebrik ediyor. Efendim yani böyle hoş bir askerlik hayatı, öyle hoş bir dönem. Sonra 1950'de rahmetullahi aleyha anacığım ile evleniyorlar. Ve de işte ilk vaizlik dönemi. Askerden gelmiş işte bir hizmet sahası arıyor. Kendine talebeler arıyor filan böyle. Yine mahallelerinin mescidinde konuşmalar yapıyor. Tesadüfen o günün Diyanet İşleri Başkanı olan hocamız Ahmet Hamdi Akseki hocamız babacığımın bir konuşmasını dinliyor. Ankara'ya döndüğü zaman diyor ki ya ben Konya'da istidatlı bir delikanlı gördüm. Çağıralım onu Ankara'ya bir imtihan edelim kendisine vaizlik. O günlerde tabi babam gibi genç bir vaiz yok. Hep yaşlı hocalarımız var. Cumhuriyet döneminde yetiştirilmemiş ki yeni bir hoca. Hep Osmanlı'nın sonundan kalan hani bakiyeti suyuf deniliyor onlara. Yaşlı hocalarımız var. Allah onlardan sonsuz razı olsun. Onlar vaizlik görevini veya imamlık görevlerini deruhte ediyorlar. Efendim babacığımı hakikaten Ankara'ya çağırırlar. Usulen imtihan ederler. Vaizlik vesikasını ben hatıra olarak saklıyorum kendisine. 150 lira işte bürüt, 132 lira net bir maaşla izliye tayin ederler. Hep öyle söylerdi. İlk diyor evde 8 kişiyiz. Kardeşleri var, annesi var. Dedeciğim rahmetullahi aleyh, o dönemde Ankara'ya çalışmaya gitmişler. Ama kendini kendi, kendi karnını ancak doyurabiliyor o zavallı. İş yok sağda solda. Dedem de ince iş bir marangozmuş babası. Güzel bir marangozdu ben hatırlıyorum tabi. Kendisini efendim e, Ama eve artık babam bakıyor Annesi var Efendim ninesi var Kardeşleri var Evde 8 kişiyiz diyor Bu arada tabi evleniyor babam Sonra kardeşlerim ablalarım oluyor Yani ben diyor maaşı alır ilk gün maaşın yarıdan fazlasını Mahalle bakkalına borçlarımıza öderim Ondan sonra diyor 8-10 gün geçer maaş biter Tekrar yazdırmaya başlarız Eskiden öyle adet. Çünkü yok başka şey diyor. Bu arada İmam Hatip Okulu'nda hocalığı var. Ayrı bir vaizliğin yanında ayrı bir o gün demek ki mevzuat müsaitmiş. Bir camide o caminin cemaatinin verdiği birkaç kuruş karşılığında yaptığı imamlık var. Bir yandan da böyle etrafına talebeleri toplamış onlarla ders yapma durumları var. Konte TVye çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan ebeden razı olsun. Aslında e, daha güzel programlar için, mesela bir özel belgesel için, onun bazı görüntülü hatıratı için o zaman kardeşlerimiz çok ısrar ettiler. KON TV'den bir başka televizyon kanalından da. Ama ne de ne hikmetse rahmetullah, aleyh babacığım hele durun bakalım çocuklar derdi öyle bir zamanda. Hele durun bakalım ve e, kabul etmediler. Ama onun ilk zamanlar belki de e, pek gönlünün olmadığı e, bir dönemde başladılar ve kardeşlerimiz o Kapı Camii vaazlarından bazılarını kaydettiler. Şimdi ne muhteşem hatıra oldu onlar, ne güzel hediye oldu. Onun için o kaydeden kameraman arkadaşlardan, o kararı alan dostlardan ve bütün KON TV cemaatinden Allah ebeden razı olsun diye dua ediyor. Hani bu fragmanlarda izliyorsunuz ya ölmeyeceğim Konyalılar diyordu ya. Şimdi radyolarda da veriyorlar ama görüntülü sohbetler daha bir başka oluyor doğrusu. 50 civarında 50 küsur kadar sohbet var. Onlar aslında KONTEV'nin malı ama herkese dağıtıyoruz, herkese veriyoruz. İsteyen kaydediyor, efendim alıyor, tespit ediyor. Kimse de bir şey demiyor. Allah onlardan razı olsun. Şimdi ölmediği ...canlı haliyle bu sohbetleri anlatmaya devam ediyor. İnanır mısınız? Şimdi mesela Avrupa'dan bazı kardeşlerimiz geliyorlar... ...duymamışlar babacığım rahmetullahi aleyhim vefatını. Biz diyorlar bu hocaefendi'yi dinledik... ...onu bir dünya gözüyle görmek istiyoruz diyorlar. Kapı camiine gidiyorlar... ...oradaki hoca kardeşlerimiz, Ümver hocamız veya Mustafa hocamız işte her neyse... ...Allah onlardan razı olsun. Diyorlar ki hocamız vefat edeli 3 yıl oldu, 4 yıl oldu. Ya öyle mi diyorlar? Ya biz sohbetini dinledik şimdi... Sanki geçen hafta konuşmuş gibi, dün gibi. Bana da bazen söylüyorlar, e diyorum ben babacığım İslam'ı anlatıyor. İslam eskir mi? İslam pörsür mü? İslam'ın e, zamanı geçer mi? Gündemden düşer mi hiç? O saf, salt, öz olarak İslam'ı anlatıyordu. İnşallah müminler olduğu müddetçe bu programlar böyle devam eder ve siz değerli kardeşlerimiz de onlara ve bize dua etmeye devam edersiniz. İnşallahü Rahman. Efendim 50'li yıllar babacığım için farklı yıllar. Dediğim gibi bir yandan imamlık var, diğer yandan vaizlik var. Efendim İmam Hatip okulunda öğretmenlik var. Böyle e, bir parça bir toparlanalım, bir ev yapalım filan diye cenabı hak gazetelerine iltica da bulunurlar. 1950 yılında diyor bir ev yapma, misafirimiz falan çoğaldı artık diyor. Eski bağ evleri de öyle babamın arzu ettiği gibi haremlik selamlık olmayan bir yer. Yani babam bu konulara mesela misafir karşılamada haremlik selamlık konusuna fevkalade dikkat ederdi. Gerçi keşke bu programlar daha uzun olsa da o, o konudaki görüşlerini daha geniş anlatabilsek. Gerçi gelecek haftalarda da bazı şeyleri söyleyebiliriz. Bir engel yok Allah'ın inayetiyle. Mesela Erenköy'ümüzdeki evimizi bilen kardeşlerim bilirler. 1970 yılında yaptırdığı o evde 3 gece diyor uykusuz kaldım. Evin projesini kendim çizdim. Şimdi biz Erenköy'deki evimizde hala o ev ayaktadır. Misafir kabul ederken hanımları bir kapıdan, beyleri erkekleri bir ayrı kapıdan alırız. Yani babam için haremlik, selamlık eski tabirle şimdiki beylerin filan aman efendim bu nedir <gülüyor> dedikleri şeyler. Babam için hayat düşüncesi idi, hayat tarzı idi. Asla, mesela evde erkek misafir var mı? Annemlerin veya işte sonra eşimin, kız çocuklarının veya kız kardeşlerimin asla sesleri içeriye misafire duyulmayacak. Olur ya içeride haberleri yok. Yüksek birkaç kelime ediverdiler derhal. Böyle inanın böyle. Sanki o yaydan fırladığı gibi gelir içeriye. Ne yapıyorsunuz siz? İçeride misafir var, yabancılar var. Böyle. Eyvah onlar da tabi babamdan çekinirler, korkarlar filan. Hemen seslerini kısarlar, böyle. Anneciğime öyle tembih ederdi. Bir namaz örtünüz bile, bir terliğiniz bile erkek misafirlerin karşılandığı tarafta olmayacak. Yabancı erkekler görmeyecekler. Böyle bir Tahir Hoca'nız vardı. Alemlerin Yüce Rabbi onun yolunda olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Şimdi hocalar, şeyhler tabii öyle olanlar, daha disiplinli, daha yani onun gibi disiplinli, onun gibi güzel yaşayanlar başımızın üstünde yeri var. Ama dünya dünyane hale geldi. Ama babacığımın hayatı böyle geçti. Böyle bir terbiye bıraktı bize. Rabbim yollarından ayırmasın inşallahurrahman. Efendim o karışık oturmalar filan asla onlara müsaade etmezdi. Asla katiyyetle, katiyyetle. 1958'de o ev hikayesini benzer anlatmıştım. Tekrar girmeyeceğim zamanı e, efendim şehit iktisarla kullanmış olmak için işte o Ladik'li Hacı babamızla istişare ederler. Bir ev almak isterler ama oradan vazgeçerler. Sonra bir ev inşa ederler. Babacığım öyle der, dua ederdi. Sabahleyin kalkıyorum, bakıyorum, Konya'lardan Allah razı olsun. İnşaatın önüne bir kamyon kum yıkılmış. Kim getirmiş belli değil. Ertesi gün bakıyorum, işte yarım kamyon veya ne bileyim işte belirli bir miktarda tuğla gelmiş. 8-10 yani böyle Konyalılar sevdikleri için hediye kabilden getirirler. Bunu kimileri kalkmışlar yıllar sonra işte Konyalıların sayesinde, başkalarının sayesinde ev yaptı filan diye dedikodusuna etmişler. Varsın olsun bakın ben bunu ekrandan söylüyorum. Allah o kardeşlerimizden sonsuz razı olsun. Hocalarına yardım etmişler ve o ev yapılmış ama birçok borçları yine kalmış babacığımın. Öyle derdim diyor. Bu borçları benim çocuklarım ödeyemezler ama inşallah torunlarım bari bitirirler. Terdim diyor. E o kadar öyle kendisine ağır gelmiş o. Tabi alışkın da değil bak kurda bir hayatı var. Ama ondan sonra karar vermiş işte beş tane eseri var. O eserleri yazmış. Onlar satılıp da talep olunca elhamdülillah o borçları filan 60'lı yıllarda böyle bitirmişler. Rabbim ondan sonra da öyle bir borç öyle bir yük göstermedi elhamdülillah. Efendim. Asıl bizim için önemli yıllar 1960 yılıydı. İhtilal oldu ya 27 Mayıs, o günlerde babacığım bekliyordu. Hep bize öyle anlatırdı. Çocuklar derdi, valizim, çamaşırım, terliğim, pijamalarım ve yani birkaç değiş çamaşırım, çantam hazır bekledi tam 8 ay, bir günde gelirler de beni alıp götürürlerse, Efendim bir çamaşır bile almaya müsaade etmezler bu zalimler diye sekiz ay valizim salondaki kapının arkasını hazır bekledi. Ama Rabbim sıyanet etmiş. Ama Allah'ım korumuş. Çok enteresan. Geçenlerde bir yerde babacığımın kitapları çıktı. Vaktiyle babam birilerine hediye etmiş. O zatında benim haberim yok doğrusu. Vefatından sonra çıktı bu. O, o, o zatın da herhalde çocukları filan e, demişler ki bu kitaplar bize lazım değil. Nereye götürelim? Konya'mızda Diyanet'in Selçuk Eğitim Merkezi var. Oraya götürmüşler. Orada da demişler bu kitaplar biraz eski bize lazım değil. İçlerinde böyle e, yıpranmış kitaplar filan da var. Doğrusu o zata ne zaman geçti babacığım ne zaman verdi Bilmiyorum. Onu Konya'mızın yazma eserler kütüphanesi var oraya aktaralım demişler. Yazma eserler kütüphanesi müdürü de Bekir Bey hocamız kardeşimiz de bizim. Yahu dedi bize hocamızın kitapları geldi gelsenize bir baksanız. Allah Allah hayret ettim ben. Gittim ben hiç hatırlamıyorum çünkü baktım arasından bazı babacığımın notları çıktı vaaz notları ve enteresan şeyler biliyor musunuz? 60'lı yıllarda herhalde İmam Hatip meselesinde o günün başbakanı Adnan Menderes'e şöyle bir telgraf çekmiş. Oh, vermediler aslında bana ama kopyasını verdiler. Bizde hatıra kalacak dediler. Efendim o günün dünyasında 50'li yıllar ihtilale doğru gidilen yıllar başbakana telgraf çekmiş. Yanımdaki 4 bin arkadaşımla beraber tabir aynen böyle. Onu sizi inşallah sizinle inşallah bir gün ekranda paylaşırım. 4000 bin cemaatimle, kardeşimle beraber arkanızdayız. Size dua ediyoruz ve sizi destekliyoruz. Tebrik ediyoruz sizi. Oradan da cevap gelmiş. Bizi desteğinizden dolayı size teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Ta o günün dünyasında. Yani o günün dünyasındaki insanların halini düşünün. Sonra bir devlet memuru, sen hocasın dur bakalım. Dünya karışık. Efendim yani o kaynıyor dünya. Nitekim arkasından da işte. 27 Mayıs ihtilali, 60 ihtilali oluyor. Babacığım o günlerde sıkıntılıydı doğrusu. Ama değerli kardeşlerim, yeminler söylerdi, bir tek vazımı feda etmedim. Bir defa çekindiğim için kürsüye çıkmaktan geri kalmadım. O gün tabii Konya'da her türlü insan var. Medine'de de vardı, Mekke'de de vardı Resulullah'ın döneminde. Kafiri de vardı, Hristiyanı da vardı, Müşriki de vardı, Münafı da vardı. Yani babacığım arkasından derlermiş ki ya bu hoca hala sokaklarda geziyor be bunun ipini ne zaman çekeceğiz kulağım duya duya böyle söylerlerdi diyor ne zaman asacağız bunu yani evet malum zihniyetin adamları aradan zaman geçiyor ısrarlar ısrarlarla babacığım rahmetullah aleyhi ben o günleri çok iyi hatırlıyorum 1964 yılında Burdur'a sürgün ediyorlar Burdur güya küçük bir efendim ilçe onlara göre veya işte küçük bir çevre halbuki il efendim ama işte orada unutulur gider, gider hocanın zihniyetinde fazla adam yoktur diye. Biz Burdur'a gittik ama babacığım hep öyle söylerdi. Burdurlu kardeşlerimiz bize Medinelilerin Mekkelilere muhacirine gösterdiği alakayı gösterdiler. Oradan da ne dostlar edindi, ne güzel günler yaşandı, nasıl o Burdur'un hayatında değişiklikler oldu. Biraz sonra size onu, o hatırayın Üstad Necip Fazıl'dan okuyacağım inşallahurrahman. Orada bir buçuk yıl kaldı babacığım ama 15 yılın fütühatını elde ettik derdi. 1965 oldu ben ilkokul işte üçüncü dördüncü sınıflardayım efendim 1965 oldu siyasi bir değişiklik oldu o basit bir değişiklik işte biliyorsunuz malum olan değişiklik üzerinde gitmek isimleri vermek istemiyorum doğrusu değerli kardeşlerim o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'mız'a ee, yeni kişiler geldi ve de Yaşar gir hocamız rahmetullahi aleyhi rahmetle iade ediyorum. Kendisi babacığımı çok sever. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısıdır. Der ki hocam seni Burdur'a bir başka zihniyet sürgün gönderdi. Biz sizi tekrar Konya müftü olarak getirmek istiyoruz. Babacığım der ki olmaz. Ben vaizlikten memnunum. Hayır. Bu bir itibar meselesidir. Seni Konya'ya getireceğiz. belki üstadımızla Mahmut Sami Ramazanoğlu üstadıyla istişare eder. O da muvafakat edince babacığım o yıllarda Kolay kolay. Üstad Hazretleri'nin e, muvaffaketi olmadan bir iş yapmaz. Hatta şöyle bir hatırası vardır. 65 yılında diyor yine işte seçimlere yakın diyor. Dostlarından biri İstanbul'a gittik beraber diyor. Bir otelde meşhur otellerden birinde kalıyoruz diyor. Geceleyin yalnız kalıyorum odada diyor. Bir telefon çaldı. Otelin telefonu çaldı diyor. Baktım diyor telefonda Üstad Necip Fazıl. Bu Purdur'daki tanışmadan sonra. Tahir Hoca Tabiri aynen öyle. Seninle mutlaka görüşmeliyiz. Peki üstad nerede görüşelim? Yarın işte herhalde Cağoloğlu'nda olacak. Ağa Camii'nde görüşelim. Peki öğle namazında randevuleştik. Oraya geldik. Namazı kıldık. Namazdan çıktık şöyle diyor. Kaldırımda yürüyoruz. Aynen böyle. Patron bana e, salahiyet verdi. İşte sen Konya'dan ben falan yerden milletvekili adaylığı koyacağız. Dedi diyor Necip Fazıl Üstad. Necip Fazıl'ı biliyorsunuz. Daha dahi adam, yaman insan. Öyle kolay kolay bir hocaya filan muhabbet başlayacak adam değil. Biraz sonra yazılarını okuyacağım size inşallah uğrağmen. Dedim ki hemen kendisine diyor, Üstad, güzel bir teklif belki ama benim bu konuyu üstadıma sormam lazım dedim diyor. Kimmiş üstadın dedi bana da öyle diyor. Benim üstadım Mahmut Sami Ramazanoğlu. Onun müsaadesi olmadan böyle bir ciddi meselede karar alamam. Üstad dedim kendisine diyor. Sami Efendim Hazretleri'ni tabii biliyor, tanıyor. Onu duyunca peki öyleyse dedi diyor. Ve o iş öyle kaldı diyor. O iş öyle kaldı diyor. Yani üstadla da böyle bir ülfetleri var, muhabbetleri var. Zaman zaman görüşülermiş. Babacığımın eski Büyük Doğularda, üstadın çıkardığı Büyük Doğularda yazıları vardır. O seneki me meşhur Büyük Doğularda. Sonra Konya'ya müftü olarak dönülür. De o yıllar konferanslar başlanır, başlar. İlk defa ben hatırlıyorum Burdur'dan babacığım Denizli'ye konferansa gitmişti. Çok büyük bir kalabalık, çok büyük bir efendim istiyak, bir muhabbet, bir sevgi ve de ondan sonra işte yavaş yavaş şeyler başladı. Türkiye çapında konferanslar başladı mesela bir konferanslarında Diyarbakır taraflarına, Diyarbakır-Urfa taraflarına gittiklerini hatırlıyorum. Bir defasında Maraş, Malatya, Sivas, Erzurum'a kadar o taraflara gittiklerini hatırlıyorum filan. Efendim gençliği döneminde şunu söylemeyi ihmal ettim. Babacığım rahmetullah aleyh hocasından ders alırken hafızlığı da bırakmış sonra tamamlamak üzere askerden sonra o hafızlığını tamamlıyor. Askerden gelir gelmez evliliğinin ilk yıllarında 50-51-52 o civarda arkadaşları diyorlar ki hocamın öyle bir hafızası vardı ki günde beş ham sayfa ezberlerdi diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ne demek beş ham? Hafızlık yapmayanlar bilmezler bunu. Beş ham yani hiç çalışılmamış, üzerinde hiç durulmamış sayfelere yeni ezberlenecek sahifelere ham sayfeler denilir. Be, günde hocam diyorlar, beş ham sayfa alır, onu ezberler ve hocasının önünde verirdi. Ve subhanallah. Yeminle söylüyorum, yarın mahşer günü de çıkacak. Ben sonra, Konya'mızın ilçelerinden birinde, ben ben buna şahit değilim, bunu kendinden de duymamıştım. Ama bir hafızlık arkadaşı diyor ki, bizimle iddiaya girdi. Bir gün akşamla yassı arasında, imamlık döneminde, akşamla yassa arasında beş sayfayı ezberledi ve yassı namazında, onu mihrapta bize okudu diye bir arkadaşı bana anlatmıştı. Böyle de bir zekası vardı. Seleften iki gün daha Kur'an-ı Kerim'i edenler var. Daha geçenlerde gördüm hatırlayamıyorum şimdi ismini. Yeni Tecrüdi Sarihi Mukadimesinde gördüm bir zat var. Tamamını, Kur'an'ın tamamını sekiz günde ezberlemiş. Ve Melakif merhum altı ayda ezberlemiş. Böyle insanlarımız var. Onlardan birisiydi. Seleften kalma bir insan gibi sanki. Çok kısa zamanda böyle beş ham yerine göre ezberleyerek hıfzını tamamlar evlilikten sonra. Hacı ve İsa'da üstadımızdan rahmetullahi aleyhden ahlak dersleri berika okur. Efendim Kabu Camii'nin meşhur ki Kabu Camii'nin i̇mam Azam'ı derdi babacığım ona. Hacı Haydar Efendi Hazretlerinden Kur'an ilimleri alır. Tasihi huruf hocam o benim derdi. Sonra Konya'mızda Türkistan taraflarından kaçarak gelmiş Hacı Haki Efendi rahmetullahi aleyh. Ondan farsça öğrenir. Mevlan Hazretleri'nin beyitlerini okuyor ya. Hacı Haki Efendi Hazretleri'nin hatırasıdır onlar. Böyle değişik hocalardan da dersler alıyor böyle. Efendim e, sonra... Konya'mızdaki işte mesela şimdi hala meram müftülüğü olarak kullanılan şeyi müftülük inşasını. Konya'mızda müftülük o zamana kadar yok. Değişik yerlerde böyle çok dar küçük yerlerde halkımızdan yardımlar toplanıldı. Ve şimdi hala meram müftülüğü olarak kullanılan inşa, inşaat yaptırıldı. Orası babacığım rahmetullahi aleyhin hatırasıdır Konya'ya. Böyle Konya müftülük döneminde de çok fevkalade çalışmalar yapıldı. Mesela Konya'mızda yıllardır ihmal edilen kıraat-ı aşere dersleri getiril, İstanbul'dan getirilen özel bir hocaefendiyle o günün hocalarına okutuldu. Yani böyle enteresan hoş hatıralar vardır. O gün bir hutbesi var babamın mesela o kıraat-ı aşere e, icazet merasiminde, kapı camiinde babamın, Yarım saatten fazla devam eden 40 dakika civarında bir hutbesi var. Ali Ülvi Kurucu Üstadımız öyle diyor. O hutbe Sultan Abdülhamit döneminde okunmazdı diyor. Ali Ülvi Kurucu hocamız böyle söylemişti bir mecliste. O gün orada camide hazır bulunmuşlar. Yani böyle çok güzel şeyler bulundu e, oldu müftülüğü döneminde de. Vaktiyle talebeli döneminde bir gün diyor. Aziziye Camii'nden çıktık. Kapının önünde diyor elini öptüm. Bunu ben daha önce sizinle de paylaşmıştım. Hacı Bey hocamız dedi ki bana diyor babam hasetçilerin büyük olsun inşallah dedi diyor. Ben biraz böyle duraklayınca tebessümle dedi ki, babam nimeti, Hacı Beysal Hocamız böyle konuşulmuş, babam nimeti, devleti büyük olanın hasetçileri de büyük olur dedi diyor. Nitekim işte o müftülük, o konferanslar, o, o çalışmalar, o şeyler hakikaten önemli e, merkezlerin, e, şeylerin, önemli yerlerin dikkatini çekti. Ve de tabi babacığım muhalefetler görmeye başladı. Muhalefetler görmeye başladı. O malum zat, malum kişi, yani ben bunu asla siyasi bir e, gayretle söylemiyorum. Bir gün meclis kürsüsünden Konya müftüsü diye babacığımdan bahseder. İsmet İnönü babacığımdan bahseder. Konya müftüsü diyor ki işte düzenin e, iki ayağı vardır biri seçim kanunun, biri efendim, e, Konya müftüsü der. Yani ben bunu bir hatıra olarak size aktarmış olayım. O gün e, meclis kürsüsünde 14 defa, e, bunu dostlar söylemişlerdi bana, 14 defa Konya müftüsü, Konya müftüsü, Konya müftüsü diyerek babacığımdan bahseder. Böyle de bir yıllar filan. Ondan sonra işte e, devam etti 72'ye kadar babacığım rahmetullah aleyh müftülükte. Sonra vaizliğe geri çekildi. Bir yıla yakın tekrar vaizlik yaptı ve 1973 yılında da emekli oldu. Ondan sonra en büyük arzusu Mekke ve Medine. Bolca gidip gelmek istiyor tamam mı? Senede 3 sefer yapılıyor değerli kardeşlerim. 3 defa bir Ramazan'da gidiyorlar o zaman farklı dönemlerde. Bir Ramazan umresi yapıyorlar, bir Bahar umresi yapıyorlar, bir de hacca gidiyorlar. Karadan Karadan, Suriye üzerinden senede 3 defa umreye gidiliyorlar. Öyle derdi. Çocuklar yollarda nerede kasis var, nerede şu var, bu var artık onları bile ezberledik. Aman hader kaptanların dikkatini çekeriz. O kadar diyor yolları öğrendik. de üç defa gidip geliyorlardı. O yıllar boyu, boyu devam etti. Sonra Üstadımız Hazretleri Mahmud Sami Ramazanoğlu Üstad Hazretlerine yapılan e, ricalarla 1977 yılındaki seçimlere katılması isteniliyor. Üstad Hazretleri de peki İslami harekete bir katkımız bizim de olsun diyerek babacığım'a e, telkinde bulunuyor. Ve hakikaten babacığım o sene Konya'dan milletvekili adayı oldu. Bu konu üzerinde hocalar, hacılar, şunlar, bunlar ileri geri çok konuştular. Dostları, yakınları, akrabaları aleyhde oldular. Vay efendim işte. Çünkü bu hatırayı da paylaşayım sizinle. Bugün bitmeyecek tahmin ediyorum konu. Ee, babacığım işte biraz babam böyle sert konuşuyor ya vaazda gürlüyor bir söyleyeyim mi size daha önce de söylemiştim bu konteyvede izlediğiniz e, vaazlar hep rutuşlanmış vaazlardır bazı kardeşlerimiz farkına varıyorlar babacığımın bazı sert sözlerini vaktiyle çıkarmışız Şimdi artık onları rahatlıkla söylemek mümkün değil ama şey mümkün ama ya vaazları aslıyla vermek mümkün ama işte ilk yıllarda bir sıkıntı olmasın diye çıkartmışız. Şimdi de o haliyle böyle devam ediyoruz. Çünkü bu haliyle kaldı. O o bazı ağır sözlerini çıkardık. Hep beraber karar verdi Kontev'deki arkadaşlarla beraber. E, aman dedik babacığım hayatta da bir sıkıntı olmasın filan diye. Ama e, öyle de kaldı vaazlar doğrusu yani. Baban sert konuşur. Ağır şeyler söyler. Bazen kürsüden isim vererek hakaret eder. Kaç tane mahkemelerden Adem'i takip kararları, beraatları, şunları, bunları vardır. Hatıra olarak bazılarını elimde olanları saklıyorum ben. Yani değerli kardeşlerim, babacığım öyle sert konuşur. Demişler ki, hoca milletvekili olmak istiyor, onun yatırımını yapıyor. Bu kulağına kadar gelince babacığım bir gün diyor ki, semadaki yıldızlar edince yemin ediyorum ki milletvekilliğine adaylığımı koymayacağım. Sonra ne oldu? Tabii üstadı emretti. Karşı durması mümkün değil. Onun keffaretini verdim Abdurrahman evladım ama bana öyle demişti. Milletvekili adayı olduğu zaman, evladım Abdurrahman bu bizim için aslında manevi bir intihar ama üstadımın sözünün karşısında durmam, durmam da mümkün değil dedi. Ve işte bir dönem, Milletvekili adaylığı oldu. 77'den 80'e kadar. 80 daha 4 yıl bitmeden 12 Eylül. Ondan sonra yine çile günleri. Bu defa daha evvel tutamayanlar Tahir Hoca'yı yakaladılar. Milletvekili ya aldılar cezaevine. 11 aya yakın hapishanede kaldı. Hapishanede kaldı. 1985'e kadar da geçen de bir vesileyle paylaşmıştım sizinle. 1985'e kadar da mahkemeleri devam etti. İlk zamanlar idamla yargılandılar biliyor musunuz değerli kardeşler? İdamla yargılandılar. Ama sonra Cenab-ı Hak lütfetti elhamdülillah. O insaflı insanlar gördüler hadisatı ve beraat ettiler. Ondan sonra da ilk iş bir ikame aldı. Yani oturma izni aldı. Ve artık beş yıldır gidemediği Medine-i Tayyip-i e, e uçtular. Tabi bu arada 70'li yıllarda o Avrupa seferleri mesela enteresan hatıralardır. Mesela bir Avrupa seferinde 52 gün orada kalmışlar. Abdurrahman evladım 52 günde 54 konuşma yaptık derdi. Yani böyle her gün bir yerde, her gün bir yerde Almanya, İsviçre, Hollanda bu üçlü şeyde konferanslar yapılmış. Hala o bantları dinlenilir ve hatıra olarak yad edilir. Neler anlatılmış, ne hoş hatıralar var. Oradaki insanların toplumun içindeki itirafları var. Babam Babama karşı öyle şey diyorlar. Hocam biz senin anlattığın bu bütün kötülükleri işliyoruz ama şimdi söz veriyoruz, tövbe ediyoruz. Mesela böyle itiraflar var, bantlarda kayıtlı. Çok hoştur. O yıllarda televizyonun olmadığı yıllarda o bantlar ne güzel hizmetler gördü. Ve birçok insanın hidayetine vesile oldu. Efendim Ali Uli kurucu üstadımız, rahmetullahi Aleyhi Rahmet'le yad ediyorum. O bir şiirinde öyle diyor. Gitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Hakikaten öyle. Tabii seven, takdir eden, anlayan, anlamaya çalışan birçok kardeşimiz var da, elbette muhalefet edenler de var. Ama Tahir Hoca'yı hepimiz, ben de belki dahil, daha iyi mahşer gününde anlayacağız. Mahşer gününde anlayacağız. Alemlerin Yüce Rabbi, ben bütün varlığımla ve samimiyetimle iltica ediyorum. Onların yolundan bizi ayırmasın inşallah. Değerli kardeşlerim, Üstad Necip Fazıl büyük insan. Dedim ya dahi, hakikaten öyle, farklı bir insan. Karşısında durmak mümkün değil, konuşmak bile çok zor karşısında. da bazı hoş hatıraları var. İlk defa 1965 yılında Burdur'da tanıştılar. Ben kısmen çok az, zayıf hatırlıyorum o günleri. Üstad bir Türkiye turnesine çıkmışlar. O zaman bir konferansları vardı yolumuz, halimiz, çaremiz diye. O konferansı Konya'da da verdi Üstad. allah Alem o turnede Burdur'da konferans vermek için geldiği zaman akşam Burdurlu kardeşlerimiz babamı anlatırlar. Daha önceden babamı tanımıyor, dinlememiş Üstad Necip Fazıl. Yahu demiş bu hocanızı siz çok sitayişle bahsediyorsunuz. Kendisi de babam da o günlerde ev taşıyor. Çok meşgale, şey, meşgalesi var meşgul. Gidemiyor üstadın bulunduğu o akşam meclisine. Ertesi gün üstadın konferansı olacak. Aslında gıyabında tanıyor ve de e, kendisini seviyor. Daha önce tanışmalarının olup olmadığını doğrusu tam hatırlamıyorum. Onu bir araştırmam lazım. İlk defa benim de hatırıma geliyor. Ama tanımadığı belli. Diyor ki bana bir bantını getirin bakayım öyle bir dinleyeyim. Banttan getiriyorlar. O zaman çok kaydediliyordu o eski görüntüsüz kayıtlar teyplere. O fotoğraflar var mesela Kapı Camii'nden fotoğraflar var. Burdur Ulu Camii'nden fotoğraflar var. İnanın böyle bazen 20, 30, 50, 100 teybin olduğu zamanlar oluyordu. Kürsinin önünde. Hepsi kaydediyorlar böyle. Fotoğraflarını sizinle paylaşabilirim. Hatıralar var öyle. Dinleyince çok hoşuna gidiyor. Ertesi gün babacığım rahmetullahi. aleyh. Üstad'la konferansta beraber oluyorlar. O dinlenmenin de, o hatıranın da bir fotoğrafı var. Sonra beraber birazcık sohbet ediyorlar. O günlerde Necip Fazıl Üstad, Yeni İstanbul gazetesinde yazılar da yazıyor. Önce e, bazı yazıları var. Birinci sayfada şöyle aşağıda küçük bir yerde noktalama diye yazar Üstad orada. Efendim Bazen de iç sayfalarda daha uzun yazılar yazar. İlk görüşmelerini, Türkiye turuna çıkmışlar ya, ilk görüşmelerini ve ilk intibalarını o noktalama köşesinde babacığımdan şöyle bahsediyor. Şimdi şöyle demişler, böyle demişler falan filan falan. işin manevi yönü başka. Efendim, e, muhalefet edenlerin de hali başka ama Necip Fazıl'dan, e, babacığım rahmetullah aleyhi bir dinlemenizi gönlüm arzu ediyor. O Necip Fazıl, o yani başka kolay kolay insanı beğenmeyen Necip Fazıl, Tahir Hoca'yı nasıl anlatıyor? O gazeteler elimizde hatıra olarak mevcut. Arzu eden kardeşlerim internetten bile girip bulabilirler. Tahmin ediyorum. Efendim şöyle diyor, o noktalama adlı küçük köşede. Çünkü kendisi daha İstanbul'un dışındadır. O zamanki imkanlar çok farklı. Müsaadenizle gözlüğümü takacağım ve size aynen okuyacağım. Noktalamanın başı din adamı. Ama... Çok dikkatli dinlemenizi istirham ediyorum. Çünkü okunanı veya yazılanı anlamak bile belirli bir seviye istiyor gerçekten. Üstad yazıyor. Başlık din adamı. Bu vatanın kaldırımları fil dişinden, evleri billurdan, hayalüstü bir madde ve mana kemaline erişmiş, ulaşmış bir başkenti sitesi, metropolisi olsaydı da bu başkentin bir milyon kişilik büyük mabedinde her evin her odasında bir hoparlör içinde sesi uğuldayan bir üstün kelam ve hakikat vaizi bulunsaydı bir şehir düşünün ki bir başkent, Türkiye'nin başkenti kaldırımları fildişinden, fildişinden, evleri billurdan ve de o başkent hayal, Edilen bir manevi seviyeye ulaşmış. O başkentin bir milyon kişilik, yıl 1965, bir milyon kişilik bir mabedi var. O mabet dolmuş, o mabedin e, mikrofonları evlere çekilmiş, kablolar evlere çekilmiş. E, her evinin her odasında bir hoparlör içerisinde sesi uğuldayan bir üstün kelam ve hakikat vaizi bulunsaydı onu bile bana hor gösterecek çapta, onu bile gölgede bırakacak çapta, gerçeklikte ve derinlikte bir dın adamına 25 bin nüfuslu Burdur kasabasında rastladım, gelince anlatırım diyor, bu kadar. Önce böyle bir tanıtıyor. Sonra bu hatıra Yeni İstanbul Gazetesi 17 Ocak 1965 tarihli gazeteden alma. Eski bir gazete olduğu için ismini de veriyorum. Kısa körek demiş bitirmiş. O seyahatinden değerli kardeşlerim İstanbul'a dönüyor. Asıl yazılarını yazdığı çerçevede şunları yazıyor. Onun 1001 çerçeve diye kitapları var. O kitapların içerisinde de bu makaleyi bulmak mümkün. Başlık Tahir Büyük Körükçü. Şöhretini uzaktan duyduğum fakat şahsiyle eserini ve tesirini Burdur kasabasında gördüğüm Tahir Büyük Körükçü öteden beri vasıflarını hayalimde yaşattığım Üstün din adamının halis örneği. Öyle ki insan döküm işiyle elde edilebilen bir varlık olsaydı, Tahir Hoca'yı kumda açılmış bir kalıp gibi model diye gösterebilirdim. Bütün din adamları madenlerini o kalıpta dondurup, Tahir Hoca şeklinde meydana çıksınlar. Madde bakımından mümkün olmayan bu döküm işi, Unutmayalım ki ruh yönünden kabildir. Ve ruhların birbiri içinde erimesi Allah'ın imkan aleminde bahsettiği bir keyfiyettir. O halde ruhlar madenlerini yine Tahir Hoca'nın kalıbında dondurup şekillensin. Hususiyle din telkinine memur insanlar. Tahir büyük körükçü din adamında ilmin ruha dönüşünü ve ruhun bir taraftan en iyi ahlaka yuva oluşunu, bir taraftan da her mukavemeti eritici bir narı beyza potası haline gelişini topuğundan saçına kadar heykelleştirmekte. O, büyük davanın mukaddes ölçülerini pasif bir nakil planında geveleyen köhne bir ses ustuvanesi değil, aynı ölçülerin dost ve düşman bütün kutuplarını tanıyan ve cemiyetteki her tatbik şeklini bilen yepyeni bir nida hançeresi. Burdur gibi bir köşeye itilmiş, tıkılmış olan bu nida, kendisini 24 cami ile oradaki Tugay'a ve hapishaneye bağlayan, böylece bütün Burdur'u fıkır fıkır kaynatan nakil şebekesiyle gönül isterdi ki bütün Türkiye'yi filesi içerisine alsın. Burdur, bu vatanın hasret çektiği din adamını, bu vatanın hasret çektiği din adamı örneğini koynunda barındırdığından, bütün vatan da bunca ölü, sakat veya sapık misaller içerisinde numunelik şahsiyetin burdurda bulunduğundan haberli midir? Efendim biraz evvel hani bir hatıradan bahsettim ya, bir zat mecliste onun ismini 14 defa yad etmiş. Onun üzerine de bir yazı yazmış Üstad Necip Fazıl. Yine başlık Konya müftüsü. Diyor ki, Konya müftüsünden ne isterler? Onu belli başlı bir şahıs olarak mı ele alırlar? Bir makam veya bir sembol diye mi? Hakkında menfi sıfatların hepsini tükettiğimiz, bakın bakın tabirlere bakın, Bunları kolay kolay başkası bulamaz bu tabirleri. Ve de Üstad Necip Fazıl söylüyor bunu. Hakkında menfi sıfatların hepsini tükettiğimiz ve yenisini bulmakta aciz kaldığımız ihtiyar paşa, asıl alakalı isimleri anmaktan çekindiği için Konya müftüsünü bir kere ağzına alır ve ondan sonra bu tabir sloganlaşır. Konya müftüsü aşağı, Konya müftüsü yukarı. Hatta Mahut gazetenin yazarı Konya müftüsünü üç ayaklı sehbanın bir ayağı olarak göstermeye kadar gider. Başka bir gazete de günün ansiklopedisi şeklinde bu yedi başlı, kırk kollu ve yetmiş ayaklı canavarın kafa kağıdını neşretmeye kalkar. Konya müftüsü Tahir Büyükörükçü isimli, ruhta ve maddede genç ve dinç, derin ve gerçek bir Müslümandır. Konya müftüsü Tahir Büyükörükçü, isimli ruhta ve maddede genç ve dinç, derin ve gerçek bir Müslümandır ve din adamları içinde vecd, ihlas, irfan ve idrak bakımından sayısı birkaçı geçmeyen müstesna örneklerden biridir. Bu dava bu davanın formativist dedikleri muharrik kuvvetlerin dile almaktan korkup da Tahir Büyükörükçü'yü makam ismiyle hedef tutmak Din adamları tarafından kanunsuz bir hareket köpürdüğü yolunda bazı mercileri ve zümreleri kışkırtmak içindir ve her zaman olduğu gibi tabiyelerin en denisidir, en alçağıdır yani. Yapılan hareketlerin, efendim teşebbüslerin en denisidir. Yalnız makam ismiyle anılan Tahir Büyükörükçü, asıl bu ismin arkasındaki temsilci mana ile ele alınıyor Böylece şeriatın harekete geçtiği ve her şeyi silip süpürmek üzere olduğu tarzında bir hava yayılmak isteniliyor. Ve işin en hazin tarafı cevap vermeye tenezzül etmeyecek olan bu makamın asıl sükutu, tabi Tahir Hoca onlara cevap vermek tenezzülüne bulunmaz diyor Üstad. Ve işin en hazin tarafı cevap vermeye tenezzül etmeyecek olan bu makamın asıl sükutu, kendilerince zaaf telakki edildiği için, Hücum istikameti kolayca o tarafa çevriliyor ve hakikatte mimledikleri hedef üzerlerine yalın kılıç gelmesin diye bir an görmemezliğe getiriliyor. Sevgili Tahir Büyük Örükçü babama hitap ediyor. Sevgili Tahir Büyük Örükçü İslam davasının bokstaki antrenman yastığı gibi tokatlanacak insan olarak seni seçenlere teşekkür ve bu halinden Allah'a hamdet. Aziz üstadın Yuro'na binlerce teşekkür diyorum. Seni bokstaki antrenman yastığı gibi tokatlanacak insan olarak seni seçenlere teşekkür ve bu halinden de Allah'a hamdet diyor. Gerçekten de öyle oldu. Dostları onu farklı değerlendirdiler, belirli kesimler, farklı muamelelere tabi tutmak, tabi kılmak istediler. Ne kadar enteresandır ki hala muhalefet edenler, hala arkasından konuşanlar, hala şöyle böyle diyenler elbette ki olacak, elbette ki olacak, elbette ki olacak. Ama kendisi hep şöyle derdi değerli kardeşlerim, dava arkadaşlarım. Dostlarım, din görevlisi kardeşlerim, eğer beni dinleme lütfunda bulunuyorsanız, o öyle şöyle söylerdi: "Dava adamı demek Everestler gibi, Himalayalar gibi, ağrı dağları gibi, ars asla asla hadisat karşısında sarsılmayan insan demektir." Seller, onların başı böyle anlatırdı. Onların başı hep bulutlu olur. Çileden azade olmazlar. Hep dertleri vardır, hep çileleri vardır. Başları hep bulutludur ama seller ve basit hadiseler onların eteğinden gelir geçer diye böyle söylerdi. Gerçekten biz babamızı bir büyük dava eri, bir Allah dostu olarak tanıdık. Yine Mahmut Sami Ramazanoğlu Üstad Hazretleri'nin evlatlarından hala hayattadır kendisi. Bir büyük, bir mübarek insan birinde konuşulurken öyle söylemişti. Konyalılar Tahir Hoca'yı asıl mahşer gününde tanıyacaklar. Orada, orada bilecekler. Rabbim bugün tanımayı, bugün hakkıyla onu bilmeyi ve de Allahu Zülcelal Hazretlerinin hatırına sevmeyi nasip etsin. Bizim her işimiz Allah için olacak ya, hep Allah'a, Allah'a, Allah'a diyordu ya, biz de onu İslam'ı anlattığı için, Kur'an-ı Azimüşşan'a hizmet ettiği için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısının kölesiyim, bendesiyim diyordu ya, onun için sevelim ve de Yüce Rabbimizden şöyle ilticada bulunalım. Ya Rabbi onun cennetteki makamını yücelt. Bize de liyakat ver, istidat ver. Bizi sevdiklerinle, bizi dostlarınla, Bizi İslam'a hizmet eden o mübarek insanlarla mahşer gününde beraber kıl. Değerli kardeşlerim, kişi sevdiğiyle beraber olacakmış. Umuyorum ki o büyük insanları, sahabe döneminden tabi'in, tebe-i tabi'in, hep büyükleri alınız, geliniz. İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafi'ler, İmam-ı Malik'ler, Ahmet İbni Hanbeller, Mevlânalar, Abdülkadir Geylaniler, Cüneydi Bağdadiler ki babacığım onlara cinnet derecesinde tabi bir insandı. Allah dostları denildi mi? Akan sular dururdu onun katında. Sonra Mevlana'lar ve Şems-i Tebriziler, Sadetini Koneriler gibi geliniz geliniz günümüze kadar bütün Allah dostlarını sever, bütün evliya Allah'a muhabbet eder, hüsnü eder. Günümüzdeki büyük insanlarla hep ülfeti vardı, muhabbeti vardı. Onlar için daima Güzel şeyler düşünür ve onların arasında olmayı isterdi. İşte onları severek Resulullah'ın buyurdukları gibi kişi sevdiğiyle beraberdir. Rabbim bizi onlara bağışlasın Rahman. Beni dinleyen kardeşlerimden istirham ediyorum. Ona fatihalar okuyunuz, yasinler okuyunuz, becerebilirsiniz hatimler okuyunuz. Cenab-ı Hak Hazretleri sizden ve bütün din kardeşlerimizden razı olsun. Geçmişimizin cennetteki makamlarını âli kılsın, bizleri onlarla cennette cem eylesin ve de Rabbim hepimiz hakkında iyilikler ve güzellikler ihsan buyursun. Rabbim hepinizden razı olsun diyor, cumaınız mübarek olsun diyor, hepinize Allah'a emanet ediyorum efendim. Hayırlı geceler, Rabbim hakkımızda hayırlar ihsan etsin. Allah'a emanet olun.